Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Info adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Artan, Günsel İbaki ile beraber bu haftaki programı hazırlayıp sunuyoruz. Konuklarımız e, Azade Ramazani ve Murat Savaşkan, Bal Connection üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, hoş geldin Murat, hoş geldin Azade. Ee, bugün e, Balconnexion'dan bahsedeceğiz, Bağımsızlarla Konuşmalar Programı'nda Ekmel'le birlikte. Ee, siz yarı kamusal alanlarda, balkonlarda aslında sergileme fikriyle yola çıkan bir hareket olarak tanımlıyorsunuz kendinizi ee, ve bu hareketin ikiniz de kurucularındansınız ve ikiniz de İzmir, Selçuk'ta yaşıyorsunuz. hani Bunu özellikle söylemek istedim. Merkezin dışındasın olan sanatçılarsınız. Tabii ilk başta şeyi sormak sormamak hani Balkonlarda sergileme fikri nasıl ortaya çıktı? E, bu fikrin sizin aslında Selçuk'ta yaşamaya başlamanızla da bir ilgisi var mı? E, ondan da bahsederek biraz anlatabilir misiniz? Azat'e ah, senle başlayabiliriz e, örneğin. Tabii. E, tekrar merhaba herkese. E, evet, e, Gülsel'i sen de... Söylediğin gibi bizim Selçuk yerleşmemizle bu Balkonexion fikri de oradan aklımıza geldi. Çünkü biz 2014'da Selçuk atölyemizi Selçuk taşıdık. ve ondan sonra 2016'daydı ilk Balkonexion sergisi. Gerçi o zaman adı Balkonexion değildi, bir kişisel projeydi ve Tabii ki ondan evvel biz e, İstanbul'daydık ve bağlantılarımız vardı biliyorsunuz her şey merkeze ayetler her bütün bu e, sergi alanları e, sanat alanları kültür alanları hepsi e, büyük şehirlere mahsustur ve tabii ki Türkiye'de de en e, önde gelen e, isim e, İstanbul oluyor ve e, biz atölyemizi Selçuk'a taşıdıktan sonra ee, bağlantımız e, biraz merkezle koptu gibi. Yani aslında bizim öyle niyetimiz yoktu ama e, biz o bağlantıyı devamlı kurmaya çalışıyorduk. Ama e, herkesin bildiği gibi işte gönülden, e, gözden Irak olan gönülden de Irak oluyor ve tabii ki çok zorluk çektik e, o süreçte. E, ve tabii ki üretim için çok, gayet sakin bir a, alan bulmuştuk. Ee, ve atölyemiz çok faaldi ama aa, e, arz e, sırasında yani siz şimdi bir e, eser ürettiniz. Şimdi arz sırasıdır. E, bir yerde gösterme e, e, ihtiyacı duyuyorsunuz. E, o o kısımda işte zorluk çekiyorduk. E, 2016'da e, bir e, konseptüel... E, eserim vardı ve şunu düşündük ki İstanbul'da yine de galerilerle konuşalım. Ve tabii ki öyle diyaloglara girdik. emailleşmeler ama herkes çok erteliyor. Yani şimdi alanlar kapalı, şimdi kaç, kaç ay sonraya va vaatler var. Ama biz böyle bir şeyi artık bek beklemek istemedik. Yani dedik ki ee, bizim bir alanımız var, balkonumuz var ve balkondan e, e, eserimizi e, kendi e, evimizin balkonunda sergileyeceğiz. Ee, tabii Burada ki bir, bu eser e, ilk bu tavuk olan mıydı bir yerde Evet evet çalıştı. evet. Biraz onda ee, yani nasıl bir iş olduğunu böyle dinleyicilerin de gözlerinde bakanlarımın Tabii e, eser bir instalasyon eseriydi bir. Ee, yani e, anlatmak istesem görselini bir e, tam tavuk, şişte bir tam tavuk düşünün ve adı da e, özgür dolaşan ya da serbest dolaşan bildiğimiz o kilişe bir laftır işte e, etikettir e, marketlerde gördüğümüz e, bir e, işte, e, protein gıdalarda genelde gördüğümüz özgür dolaşan serbest dolaşan hayvan hayvandan elde edilmiş. İşte bu çok ironikti, çok acı bir mizahı vardı. Çünkü biraz serbestlik ve özgürlüğün sınırlarını sorguluyordu. İşte nereye kadar serbest, nereye kadar özgür sistem. Tabii ki sistemin Seçtiği kader, o, o zamanı o belirliyor ki o özgürlük ne zamana kadermiş. E, bu tabii ki e, ben e, artık e, şeyi e, istemedim. Yani e, büyük şehirlerin e, e, zamanlarına uymak istemedim ve hemen arz etmek istedim. Ee, ve tabii ki en e, baktık e, alanımız var. Yarı kamusal e, bir alanımız var. Balkon da e, bu konuda çok elverişli bir alandır. Hem, e, hem e, bir, yani size aittir hem private tarafı var. Hem de e, bir yandan da kamuya açık bir alandır. E, ve biz bunu e, orada küçük bir açılışla, hatta açılışta demedik de işte bugün sergilenecektir, bugün e, balkonda bir şeyler olacak, bir eser sergilenecek diye e, küçük şehrimizde öyle e, kulaktan kulağa öyle bir anonsunu yaptık. E, ve... Tabii ki çok tartışmalı bir eser oldu. Bir gösterim oldu. Herkes yani işte küçük bir açılışta herkes sürüyordu. Bu da yani çünkü her kimse beklemiyordu tam bir tam tabuk görmek balkonda bir tam tavuk görmek ve e, tartışmalar başladı açılıştan sonra zaten biz bir ay balkonda bekletmek istiyorduk eseri ama onu uzattık e, çünkü rabit gördü herkes sürüyordu herkes bizim bizimimize çalıyordu İşte biraz a, anlatabilir misiniz diye? Ee, ve e, tabii ki e, belediyede <gülüyor> tartışmalar olmuş, e, eseri müsteşem bulmalar olmuş ve bayağı e, şehirde örnek bizim e, kontrolümüzün dışında hatta öyle bir tartışma başladı ve bu çok hoşumuza gitti. Ve şehrimizle ilk kere olarak öyle yakın bağlantı kurmuştuk yani iki seneden sonra. Ee, dolayısıyla yani hani zilimizi çalıyorlar dedim. Sonuçta Selçuk'taki e, yani balkon önden geçen insanların bir şekilde ilgisini çekmiş. Bir de hani farklı tartışmalara da yol açmış e, bu çalışma. E, evet. Bu, buradan sonra mı bu balkon Action fikri aslında e, geliştirmek istediğiniz bu e, yerleştirmeden sonra mı birdenbire başka işlerde ee, bu alanlarda sergilenebilir e, diye bir fikir ortaya çıktı. Nasıl oldu? E, tabii. Böyle bir talebi gördükten sonra e... Çünkü gördük ki o sorudan sonra herkes bizimle iletişim kurma, yani o es, e, o çalışmadan sonra herkes bizimle iletişime geçmek istiyordu ve şehirle öyle bir e, bağlantımız olmuştu ve Murat da bunu bayağı konuştuk. Yani zaten hep bunu e, tartışıyoruz. İşte sanatın alanları nereye kadar sanatçının alanları nedir? Biz nasıl kendimize alanlar yarat? alternatif alanlar yaratmamız gerektiğini ve bu ıı, sergiden sonra ıı, şehrimizdeki ıı, arkadaşlarla ilk paylaştık sonra Muratla bir ıı, ıı, bunun daha sosyal bir ıı, projeye dönüştürmemiz yani dönüştürmek istedik ve Murat ıı, metnini yazdı görseller işte ilk sergiden ve ıı, bunu gerçekten balkon gerçi şöyle anlatayım balkonda bir singedir bizim için yarı kamusal alanların en bariz en bariz ne diyorlar singesidir ve halbuki biz pencereler damlar vitrinler ticari olmayan vitrinleri de kullanıyoruz. Aa, ve 2019'da işte biz e, bunu e, bu projeyi e, e, İKSV ve Kültür İçin Alan'ın yarattığı bir e, program vardı. Orada e, ilk bunu resmi olarak e, anlattık herkese. E, ve 2020'de Balkonection adı altında e, Kültür İçin Alan bizi support etti. Evet, e, Murat'a buradan sormak istiyorum. Bu projelendirme sürecinde ya nasıl bir çerçeve belirlediniz? Yani bu e, Balkon Akış'ın hareketiyle ilgili nasıl bir şey hayal ettiniz? E, yani bu dolayısıyla sadece sizin balkonunuzda değil, birçok balkon demek. E, yine bu sadece yerelinin dışında, yani uluslararası bir boyutu da var mıydı bu e, projenin? Biraz ondan da bahsedebilir misin? Daha e, karamsal çerçevesini nasıl oturtturdunuz? Ee, tabii ki. E, önce Azade'nin atladığı bazı şeyleri, hızlı hızlı anlattığı bir şeyleri, yani e, biraz daha derine ineyim. E, bizim zaten e, Selçuk'a gelme nedenimiz e, bir kent belleği. E, tasarımıydı. Bir kent tasarımını yapmak üzere geldik. Selçuk e, Efes kent e, Dolayısıyla e, Selçuk'ta zaten e, gayet çalışkan iyi bir ekiple beraber olduk. E, ve e, Selçuk'ta kalmaya karar verdiğimizde de bu ekipten birçok kişi zaten arkadaşımızdı. E, o ekipten beraber olan e, ekibin içinde olmasa da beraber olan e, entelektüel, e, sanatsever insanlar vardı. E, dolayısıyla e, tamamen yapayalnız değildik zaten. Ve e, Balkan Action Projesi'nden evvel de e, bu insanlarla beraber oturup e, Selçuk için neler yapılabilir? Çünkü e, Selçuk e, acayip bir örnek yani... Selçuk için bir hani, e, logo, amblem, bir şey, e, bir sembol arayalım dediğiniz zaman e, Arı Leylek, Efes'e Efes has bir e, Artemis tipi, Saint Jean Kilisesi, Meryem ana, e, inanılmaz çok şey var. E, bunların ötesinde inanılmaz mümbit bir e, memleket. Yani ne ekseniz çıkıyor? Bir dönem e, işte Tütünün büyük bir kısmı buradan çıkardı, şey yapılırdı, üretilirdi. Sonra tütüne kısıtlama geldi, ne ekseler gene çıktı, şeftali, her şey. Ve Selçuk'ta sokaklarda binlerce turunç ağacı var, daha önceki belediyelerin diktiği falan. Onların arasında aşıladıkları için midir bilmiyorum mandalina, greyfurt, e, portakal ağaçları var sokaklarda e, her yer zeytin böyle bir acayip e, zenginliğin üzerinde oturan bir şehir ama mesela hiç kimse e, Selçuk'a Selçuk için gelmiyor e, herkes e, sadece Efes arabilerini görmek için geliyor e, Meryem Ana'yı görmek için geliyor. Bir Efes Müzesi var Tabii dünyanın büyük müzelerinden bir tanesi. Onu görmeye geliyor. Ama Selçuk'ta, Selçukluların ürettiği hiçbir şey görmeye gelmiyorlar. Yani bu bizi üzüyordu. Yani muhakkak bir şey yapmalım, yapalım falan diyorduk. Yani bir Efes dergisi çıkartalım, bir şey yapalım gibisinden. Sürekli konuştuğumuz şeylerdi bunlar. Bu Balkonection fikri doğduğu zamanda böyle bir e, akşam toplantısına denk getirip bunu arkadaşlarımızla paylaştık. E, herkes çok bayıldı. E, Dolayısıyla onların nabzına... şöyle de söyleyebilir miyiz? E, Bal Connection'la birlikte yani bu kültür sanat aracılığıyla aynı zamanda insanları buraya Selçuk için çekmenin de bir aracı olarak da Tabii ki yarı kamusal alanlarda yani merkez dışında sanatı sergileme yoluna gitmeniz bir yandan da yerel e, yerel için e, insanları çekmenin de bir yolu olarak e, amaçladığında söyleyebiliriz o zaman herhalde e, gayet tabi her şey birbirinden bağlantılı e, bir bir ortamda sanat yükseldiği zaman hayat kalitesi yaşam kalitesi de yükseliyor yani e, hep Alıntı yaptım. Churchill'in bir lafı vardır. Biz şehirleri yaparız, şehirler de bizi diyor. Ee, siz güzel bir şehir yaratırsınız. O şehrin e, verdiği itme gücü e, insan olarak sizi de etkiler, sizi de yükseltir. Biz e, yerel ve e, globali e, hep iç içe düşündük. Yani e, biz Selçuk'ta yaşadığımız için Selçuk'ta bir... E, Gözlem yapabilme, kontrol edebilme e, kabiliyetimiz olduğu için e, Selçuk örnek veriyoruz. E, ama e, bir arada çalıştığımız e, kurumlar, e, bu daha sonra çok daha e, bariz bir şekilde ortaya çıktı. Onlar da aynı şeyi kendi toplumları için yapıyorlar. Buradaki ince e, durum e, bence şu, e, biz yalnızca sanatı, konu alıyoruz. Sanat için yapıyoruz. Diğer bunun getirdiği avantajlar kendi kendine geliyor. Yani o diğer avantajlar için bir şey yapmıyoruz kasıtlı olarak. Yani çünkü öyle bir şey yapıyor olsak e, popüler şeylerle uğraşırız. Yani e, biz doğrudan sanatı e, hedefli, hedefleyip e, bunun yanında gelecek avantajlar da işte bonusu olsun diye düşündük. Peki bu Balkon Connection'dan sonra bu tür girişimler arttı mı? Ya da hakikaten bu beklentiniz, sözünü ettiğiniz dönüşüm oldu mu Selçuk'ta? Bir de Balkon Connection hangi sene başlamıştı? E, 2019'da. Yani pandemi, pandemi sırasında aslında gerçekleşti. Ve Pandemiden önce. Önce. Ha, önce. Pandemi gelmeden önce başladı. Evet. Ee, yani daha hiç öyle e, şey kapanma falan filan gibi düşünceler hiç öyle bir şey yoktu. Hı -hı. Ee, Azade İKSV'nin bir e, toplantısına davetliydi. Hı -hı. Ee, bunu bir fırsat bildik. Ee, görsellerimizi hazırladık, bir takım e, broşür tadında e, şeyler yaptık. Azade gitti orada e, bunu Hı -hı. sundu. Ve e, çok iyi bir etki yarattık. E, sanıyorum 3 ay sonra falan da pandeminin işaretleri gelmeye başladı. işte Türkiye'ye de gelecek. Evet. Hmm. E, ben buradan Azade'ye belki e, toparlatabilirim. Birazcık Balkon Eksin'in yapısından nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bir yandan hakikaten prodüksiyon gerektiren işler de var. Yani bir yerleştirmeler var, sanatçıların organizasyonu var, farklı şehirler var. Hatta e, yani 2021 projesinde yurt dışından da e, size bu hareket için destek var projenize katılanlar. Azade birazcık da bize bu yapıdan bahsedebilir misin son olarak Valk Connection'un? E, tabii ki. E, bir, önceden e, Ekmel Bey'in e, bir sorusunu e, cevap vermek istiyorum. Biz aslında bu hareketlerin çok hizli olacağını, hizli bize geri dönüşünü hiç beklemiyoruz. Çünkü sabah, e, sanat e, çok yavaş işleyen bir, e, e, yani, ha, yani başlattığımız hareket çok yavaş işli, e, işleyendir. Biz her zaman söylediğimiz gibi, biz tohumları ekiyoruz, e, sulamasını devamlı e, sulama yapıyoruz Hı -hı. E, ve Belki bu tohumlardan 100 tane ekiyoruz da 2 tanesi çıksın hı hı. E, ama yavaş işliyor ve e, o yüzden sabırlı olmamız lazım. E, o yüzden e, kendimizin beklentisinden çok daha e, iyi etkisini gördük. Geri dönüşler çok iyi oldu. E, bunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, sadece bu sürdürebilirlik e, çok önemlidir. Bu bütün projeler için geçerlidir. Özellikle sanatla uğraşan projeler için geçerlidir. Ee, Sürdürülebilirlik her zaman bizim en büyük problemimiz olmuştur. Ee, çünkü bunun bir e, maddi kaynağı olması lazım. Ee, Günsel'in de bahsettiği gibi işte bir prodüksiyon olması gerekiyor. Bir e, ekip e, çalışmasıdır sonuçta bu. bu. E, münferit bir hareket değil. Ee, ve devamlı e, herkesin bir arada bir ara, e, e, bu işi e, benimsemesi ve inanması gerekiyor e, gönüllülük kurumu e, bizde biraz e, yani e, e, yaşadığımız ülkelerde e, ki ben hı hı. ben İranlıyım ve e, senelerde Türkiye'de yaşıyorum şimdi de e, e, burada yani buranın e, insana olduğum da ayrıca hı hı. E, ve e, gönüllülük kurumu bizim memleketlerde biraz e, biraz lüks bir şeydir yani e, bizim lüks gönüllülük e, çalışması hı hı. için öyle bir lüksümüz çok az e, çünkü burada e, ekonomi devamlı çalkalanıyor ve biz her şekilde e, her bütün bu e, çalkalanan ve dalgalı e, denizde bir şekilde stabilitemizi korumak istiyoruz. Öyle bir standartlarımızdan inmek istemiyoruz. Ama bu acayip bizi zorluyor başka projeler gibi. Ve tabii bir yandan da buraya dönmek istiyorum. Evet connection ilk senesinden beri Yurt dışıyla da bağlantıları kurdu. Bulgaristan ilk senesinde bizim evet. Bulgaristan'da bir sergi, iki sergimiz oldu ve bir biraz göçebeyiz. Yani. Peki an anladığım şeyler... kadarıyla bu Bulgaristan sergisi falan kültür için alan çerçevesinde olmadı. Yani kültür için alanla başlayan proje daha genişledi. Öyle mi? Connection, yani 2020'sinde işte biz ilk fon e, aldığımız zaman e, biz hem Türkiye'nin her tarafından ve ayrıca Bulgaristan'da da bir sergimiz <Gülüyor> oldu. <Gülüyor> Bu sene yani, <Gülüyor> pardon 2021'de e, İtalya ve Senegal'da eklendi bu. E, yani yurt dışındaki faaliyetlerimizi eklendi. Evet. Ama bunlar kültür için alan çerçevesinde olmuyor herhalde. Çünkü kültür için alan bildiğim kadarıyla Türkiye ile sınırlı. E, biz kendimiz, biz ke e, genelde e, e, kültür için alana bir verdiğimiz bir söz var. Hmm. E, bir vadettiğimiz bir e, sayı var. Mesela hmm. 12 tane sergi, fiziki sergi ve 12 tane işte çevrem içi sanatçıyla görüşme var. Hı hı. Ee, onları yerine getiriyoruz hı hı. ama e, her sene bunun üstüne çıkıyoruz. Yani hı hı. E, ilk senede 17 tane sergimiz oldu, ikinci senede 18 tane sergimiz oldu. Biz her halükarda e, devam edeceğiz. Yani fon e, bulsak da, fon bulmasak da Balkon Action e, yatacak bir proje değil. Çünkü bu hı hı. bir ihtiyaçtır. Hem sanatçılar için hem de yaşadığımız ortam ve toplum için. Ee, alternatif mekanlar hepimiz için e, bir nefes alanıdır ve bir gerekliliktir. O yüzden e, biz daha da e, e, tabii ki fon e, bulma arayışında olacağız. Ama bu e, fon bulmasak da e, bir şekilde kendimiz... <gülüyor> Devam edeceğiz Aynen. bu projeyi. Evet, evet harika çok teşekkürler çabalarınıza, emeklerinize sağlık. Bunu merkezin dışında böyle şeylerin olması, yayılması ve kültür alanının genişlemesi herkes için çok faydalı, hoş. Bu akşam Balkon Nexion'u konuştuk Azade Ramazani ve Murat Savaşkan'la. Çok teşekkürler Gülsel'i. Çok teşekkürler Murat, Azade Ekmel. Ee, Biz teşekkür e ederiz. Sağ olun. Biz Hoşçakalın. çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi Hoşçakalın. Iyi Görüşürüz.